Sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'in'i sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım, Nacizane, iddiasız. Simitle susam, birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk... ...simidimde susam kumma. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek... ...muradım seni dilemek. Ağaçlar hiç çiçeklenmesin... ...tüm aylar Şubat olsun. Sen yağmuru severdin... ...bana ıslak bir günde neler verdin. Rüzgarlar göz pınarlarımda buz, kış aşk mevsimidir derdin, hırçın geceler kollarımda titrerdim, simidimde susamdın sabahları, çayımda şeker gün doğarken dön ne olur henüz erken, katıksız ekmek boğazımda düğüm, çayı buruk içiyorum o. Bana vaat ettiğin gün var ya, o gün sen gelsen de ölü versem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek.